97 Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ana, baba ve dedeleri hep mümin idi. Seyyid Abdülhakim rahmetullahi teala aleyh efendinin bir mektubudur. Sofiyye Yaliyen'in büyüklerinden Şeyh Ebu'l-Hasan eşazili'nin Rahmetullahi teala aleyh talebesi Şeyh Ebu'l-Ambas Mürsi'nin rahmetullahi teala aleyh yetiştirdiği evliyanın en yükseği olan İmam-ı Busayri rahmetullahi teala aleyh yazmış olduğu Kaside-i Hemziyye'de Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem methederken o en iyi insanın, anaları, babaları da hep iyi idi. Allahü Teala, mahlukları arasında onun için en iyi anaları babaları seçti demektedir. Çeşitli İslam dillerinde yazılmış mevlitlerin hepsinde, Peygamberimizin ana ve babasının tertemiz oldukları yazılıdır. Mesela, vatanımızın her köşesinde, her zaman, seve seve okunan, Süleyman Çelebi'nin Mevlidinde de şöyle yazılıdır. Mustafa, nurunu alnında kodu. Bil, Habibim nurudur, bu nur dedi. Kıldı ol nur, anın alnında karar. Kaldı anın ile, nice rûzîgâr. Sonra, havva alnına nakletti bil. Durdu anda dahi nice ay ve yıl Şis doğdu, ona nakletti nur Anın alnında tecelli kıldın nur İrdi İbrahim ve İsmail'e hem söz uzanır ger kalanın der isem İş bu resm ile müselsel muttasıl ta olunca Mustafa'ya müntakıl Geldi çün ol rahmeten lil alemin, Vardı nur, anda karar kıldı hemin. Peygamberimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve bütün peygamberlerin aleyhimüsselâm, babalarının ve analarının hiçbiri kâfir değil, aşağı kimseler değildi. Bunu ispat eden âyet-i kerime, ve hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. 1. Kur'an'ı ı Kerim'den sonra en kıymetli, en doğru kitap olan Buhari-i Şerif'teki bir hadisi i şerifte peygamberimiz buyurdu ki: "Her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden seçilmişlerinden dünyaya getirildim." 2. Binlerle hadis kitaplarından ikinciliği kazanmış olan İmam-ı Müslim'in rahmetullahi teala aleyh kitabındaki hadisi i şerifte Allahu Teala İsmail aleyhisselam evladından Kinaane ismindeki kimseyi ve onun sülalesinden Kureyş ismindeki zatı beğendi, seçti. Kureyş evladından da Haşim oğullarını sevdi. Onlardan da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 bana düşmanlık etmiş olurlar buyurulmuştur. Bu hadisi şerif, mevâhib ile dünniyenin başında da yazılıdır. 5. Mevâhib ile dünniyede ve zerkânînin rahmetullâh-ı aleyh, şerhinde diyor ki, Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anhuma bildirdiği hadisi i şerifte,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 metres olarak yaşar sonra evlenirdi. Kafirler şimdi de böyle yapıyorlar. Adem aleyhisselam öleceği zaman oğlu Şit aleyhisselama dedi ki: Yavrum, bu alnında parlayan nur son peygamber olan Muhammed aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et. Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar bütün babalar oğullarına böyle vasiyet etti. Hepsi bu vasiyeti yerine getirip en asil, en kibar kız ile evlendi. Nur temiz alınlardan, temiz kadınlardan geçerek sahibine yetişti. Allahü Teala Tevbe suresinde kafirlerin net pis olduğunu bildiriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün dedelerinin temiz olduğunu bildirdiğine göre kafir olan, pis olan Azer'in bu nura kavuşmaması bunun içinde İbrahim aleyhisselam'ın babası olmaması lazım gelir. Azer İbrahim aleyhisselam'ın babasıdır demek yukarıdaki hadis-i şeriflere inanmamak olur. Molla Cami Rahmetullahi Teala aleyh Farisi Şevahi Dünnübü ve Kitabında buyuruyor ki: Muhammed Aleyhisselam'ın zerresini taşıdığı için Adem Aleyhisselam'ın alnında nur parlıyordu. Bu zerre Hazreti Havva'ya ve ondan da Şit Aleyhisselama ve böylece temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. O nur da zerre ile birlikte alınlardan alınlara geçti. Kısası Enbiyâ'da, 48. sayfede diyor ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, dedelerinden birinin iki oğlu olsa, yahut bir kabile iki kola ayrılsa, Hatemül ül sallallahu teala aleyhi ve sellem, soyu en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda onun dedesi olan zat yüzündeki nurdan belli olurdu. İsmail aleyhisselamın alnında da bu nur vardı. Sabah yıldızı gibi parlardı. Bu nur ona babasından kalmış, bundan da evlatlarına geçerek Meat ve Nizar'a gelmişti. Nizar az bir şey demektir. Böyle atlanması şöyle olmuştur. Bu dünyaya gelince Babası meaat oğlunun alnındaki nuru görüp sevinmiş, büyük ziyafet vermiş ve böyle oğul için bu kadar ziyafet az bir şeydir demekle oğlunun adı Nizar kalmıştı. Bu nur Muhammed Aleyhisselam'ın nuruydu. Adem Aleyhisselam'dan beri evlattan evlada geçerek asıl sahibi olan Hatemü'l-Enbiya Hazretlerine gelmiştir. Böylece Adem oğulları içinde Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki her asırda bu soydan olan zatın yüzü pek çok güzel ve parlak olurdu. Bu nur ile kardeşleri arasında belli olur, içinde bulunduğu kabile başka kabilelerden daha üstün, daha şerefli olurdu. 6. Şuara suresi 219. ayetinde mealen sen yani senin nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana intikal etmiş ulaşmıştır buyuruldu. Ehli sünnet âlimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bu ayeti kerimeyi tefsir ederken bütün ana ve babalarının mümin ve günahsız olduğunu anlamışlardır. Eshâb-ı Kiram kitabında bildirildiği gibi, ehli sünnet büyüklerini Şii sananlar, bunlar Şiilerin sözüdür diyenler de vardır. Ehli sünnetin büyükleri Rahmetullahi Teala aleyhi mescmain buyuruyor ki babası Abdullah ile anası Amin'e İbrahim aleyhisselam dinindeydi, yani mümin idi. Allahü Teala'nın bu ikisini diriltip Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadet işitmeleri ve söylemeleri imana gelmek için değil, bu ümmetten olmakla şereflenmeleri içindi. Akrabana dua etme ayeti kelimesi, Ebu Talip için idi. Ana ve babası için değildi. İmam-ı Azam'ın Fıkı Ekber kitabının elimizde bulunan tercümelerinde bu ikisinin imansız öldüğü yazılı ise de İmam-ı Azam'ın kendi eliyle yazdığı kitapta imanla öldükleri yazılıdır. Sonradan düşmanların bir ma silerek bu yanlışlığın kasten yapıldığı anlaşılmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh el yazısıyla olan fıkh ekber kitabı emir Mü'minin Osman'ın radiyallahu mübarek elleriyle yazdığı ve şehadet kanıyla boyanmış olan Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı ile birlikte Hülagü'nün Bağdat şehrini yakıp 800 binden ziyade Müslümanı öldürdüğü 656 senesinde başka kıymetli kitaplar ile birlikte Semerkand'a götürülmüş. Burasının da 1284 miladi 1868 senesinde Rusların idaresine geçmesiyle bu kitaplar Petersburg şehrine nakl ve oranın meşhur kütüphanesine konup ehemmiyet ile saklandığını Kamusül Alam sahibi Şemsettin Sami Bey rahmetullahi teala aleyh Semerkand kelimesini anlatırken bildirmektedir. 1335 miladi 1917'de Ufa şehrine ve 1341 Mira 1923'te oradan Taşkent'te Hacı Ubeydullah-ı Ahrar Camii'ne nakledildi. Halife Ömerül Faruk ve Osman-ı Zinnureyn ve Ali-i Yelmürtedan'ın radıyallahu <gülüyor> teala anhüm mübarek elleriyle yazılmış olan Musaf-ı Şeriflerden bazı sayfeleri İstanbul'da Süleymaniye Camii Şerifi yanında İslam Eserleri Müzesi'nde mevcuttur arzu edenler görebilir. İslam dinine inanmayanlar vaktiyle Allahu Teala'nın Tevrat ve İncil kitaplarını değiştirdikleri gibi zaman zaman din büyüklerinin kitaplarına da el uzattı. Mesela Muhyiddin Arabi'nin rahmetullahi teala aleyh Füsus ve Fütûhat kitaplarına bazı şeyler karıştırdılar ise de az zamanda meydana çıkarıldı. Büyük alim Abdul Wahab Şarani, Rahmetullahi Tealaaley, Kibri'ti Ahmer ve El vakit kitaplarında bunu izah etmektedir. Şimdi de İslamiyeti gençlere yanlış ve bozuk olarak tanıtmak siyaseti her tarafta işlemekte, bunları susturacak hakiki bir din aliminin dünyada kalmamış gibi olduğu görülmektedir. Celaleddin Rumi, Kudde Sesiru bu sebepten dolayı Mesnevisini nazm şeklinde yazarak düşmanların değiştirmesine imkan bırakmamıştır. İbn Abidin Aleyhir rahme Durrul Muhtar şerhinde kafirin nikahını anlatmaya başlarken ve Hamevi rahmetullahi teala aleyh eşbah haşiyesinde Hazar vel ibaha bahsinde ve miraat-i İslam alimlerinin çeşitli sözlerini anlatarak buyuruyorlar ki hakikati anlayan büyük alimlere göre peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ana ve babasının imanlı olup olmadığını konuşmamalı ve konuşurken edebi gözetmelidir. Hadis-i şerifte ölüleri kötüleyerek dirileri incitmeyiniz buyuruldu. Bunu konuşmamak, öğrenmemek insana zarar vermez ve kabirde ve kıyamette sorulmayacaktır. Yine buyuruyorlar ki Allahü Teala peygamberimize ikram ederek veda hacında ana babasını diriltti. Resulüne iman ettiler. Bunu Kurtubi'nin ve Muhammed bin Ebu Bekr İbn Nasruddin'in bildirdikleri sahih hadis beyan buyurmaktadır. Beni İsrail'in öldürdüğü kimseyi diriltip katiline haber vermesi ve İsa aleyhisselamın ve Muhammed aleyhisselamın dualarıyla nice mevtaları diriltmesi de böyle ikram idi. Cehennemlik olanlar için benden mafiret isteme mealindeki ayetin Resulullahın mübarek ana ve babası için olduğu sözü doğru değildir. Müslim'in bildirdiği babam ve baban ateştedirler hadisi şerifi içtihad ile söylenmiş idi. İmanlı oldukları sonradan bildirildi. Ahvali etfalil müslimin kitabında Hatice radıyallahu anhâ'nın iki çocuğu için de böyle buyurmuştu. Cehennemde olmadıkları sonradan bildirildi demektedir. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anlaşıldığı ve binlerce İslam kitabında yazıldığı üzere peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Anaları ve babaları arasında bulunmakla şereflenen bahtiyarların hepsi, zamanlarının ve memleketlerinin en asil, en şerif, en cemil, en temiz zatlarıydı. Hep aziz, mükerrem ve muhterem idi. İbrahim aleyhisselamın babası da böylece mü'min idi ve fena ahlaktan ve adi, çirkin sıfatlardan uzak idi kâfir olan Azer babası değil amcasıydı. Âl-i İmrân suresinin başında bildirildiği üzere Kur'an-ı Kerim'in ayetleri iki türlüdür. Biri muhkemat olup manası açık meydanda olan ayetlerdir. İkincisi müteşabihat olup manası kapalı olan ayetlerdir. Bunlara görülen, anlaşılan Meşhur olan manayı vermeyip meşhur olmayan mana verilir. Bunların açık ve meşhur manalarını vermek akla ve İslamiyete uygun olmazsa meşhur olmayan mana vermek yani tevil etmek icap eder. Açık manalarını vermek günah olur. Mesela tefsir alimleri yet yani el kelimesine kudret gücü yetmek manasını vermişlerdir. İşte bunlar gibi En'am suresinde Meali i şerifi İbrahim aleyhisselam babası Azar dediği zaman olan 74. ayet-i kerimesine de açık manası verilemez. Çünkü Azer kelimesi baba kelimesinin atfı beyanı olduğu Beydavi rahmetullahi teala'ye tefsirinde yazılıdır. Bir kimsenin iki ismi olup bu iki isim birlikte söylendiği vakit birinin meşhur olmadığı ikincisinin meşhur olduğu anlaşılır. Meşhur olmayan birincisindeki kapalılığı açıklamak için ikincisi zikredilir. Bu ikincisine atfı beyan denir. İbrahim Aleyhisselam iki kimseye baba demektedir. Birisi kendi babası, diğeri baba dediği başkasıdır. İcaz, belagat ve fesahat kaidelerine göre ayet-i kerimenin manası İbrahim aleyhisselam azer olan babasına dediği zaman demektir. Böyle olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de babası Azre dediği zaman demeyip azere dediği zaman veya Babasına dediği zaman demek yetişirdi. Azer kendi babası olsaydı babası kelimesi fazla olurdu. Musa aleyhisselamın dininin devam ettiği 1800 sene içinde Tevrat alimlerinin hepsi ve İsa aleyhisselamın havarileri ve bunlara tabi olan papazlar Azer'in asıl baba olmayıp İbrahim aleyhisselam'ın amcası olduğunu söylemişlerdir. Tevrat ve İncil'in değiştirilmeyen eski yazmalarından anlaşıldığına göre İbrahim aleyhisselam'ın asıl babasının ismi Taruh idi. Bazı cahillerin yazdığı gibi Taruh kelimesi Azer isminin İbrani karşılığı değildir. Yani ikisi de bir adamın ismi değildir. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat ve İncil'e uygun ayet-i kerimeler çoktur. Hindistan'daki İslam alimlerinden rahmetullah efendi rahmetullahi teala aleyh Beyanül Hak kitabının Türkçe tercümesi 30. sayfasında diyor ki: Nesih yani Allahu Teala'nın değiştirmesi yalnız emirlerde ve yasaklarda olur. İmam-ı Begavi Meali Tenzil, Tefsirinde nes, kısas ve haberlerde olmaz. Fen bilgilerinde ve hesap ile bulunan bilgilerde de olmaz. Yalnız emir ve yasaklarda olur demektedir. Nes, emir ve yasakları değiştirmek demek değildir. Bunların yürürlük zamanlarının bittiğini haber vermek demektir. Kur'an-ı Kerim, Tevratın ve İncil'in hepsini değil, birkaç yerini nes etmiş yürürlükten kaldırmıştır. Birinci kısım 35. maddedeki 22. mektubun sonunda da nes hakkında bilgi vardır. Bu ayeti kerimeyi bu bakımdan da tevil etmek lazım gelmektedir. Bakara suresinde Yakup aleyhisselama çocuklarının ve senin babaların İbrahim ve İsmail ve İshak'ın da Rabbi dedikleri mealindeki 133. ayet-i kerimeden İsmail Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'ın babası olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki Yakup Aleyhisselam İshak Aleyhisselam'ın, bu ise İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. İshak Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam'ın kardeşidir. Şu halde İsmail Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın babası değil, amcasıdır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de amcaya baba denilmektedir. Arabi'nin çeşitli lügatlarında amcalara baba denildiği tefsir kitaplarında bu ayetin tefsirinde yazılıdır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir köylü araba ve amcası Ebu Talib ve Ebu Lehebe ve Ambas'a çok defa baba dediği kitaplarda yazılıdır. Her millette, her lisanda her zaman amcalara, üvey baba ve kayınpederlere ve her hamî ve yardımcıya baba denilmesi adet halindedir. Hem de Azer İbrahim aleyhisselam'ın hem amcası hem de üvey babasıydı. Piruzabadî de Camus'ta böyle olduğunu bildirerek Azer İbrahim aleyhisselam'ın amcasının ismidir. Babasının ismi Taruhtur diyor. Din kitaplarının bu kadar açık beyanı karşısında Azer'in amca olması kavli zayıftır. Kuvvetli kavle göre Azer babasıdır demek zayıf ve çürük bir sözdür. Alimlerin sözlerindeki inceliği anlamamak olur. Beydavi tefsirinde En'am suresinin 74. ayeti kerimesine Göründüğü gibi mana verip tevil etmemesi ve Ruhul Beyan'da bu ayeti i kerimeye ve Tevbe suresinin 115. ayetine yanlış tevil yapması bir senet olamaz ve müfessirlerin, muhaddislerin, mütekelliminin ve sufiye aliye'nin söz birliğini bozamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hakiki tefsirini yapan, doğru manasını veren ancak Muhammed Aleyhisselam'dır ve onun hadisi i şerifleridir. Ehab-ı kiramdan radiyallahu taala anhü mecmaîn ve tabiini i izamdan hiçbiri bu ayeti kelimeyi işitince azenin baba olduğunu hatırlarına bile getirmemiş ve söylememiştir. Amcası olduğunu anlamışlardır. Ehli sünnetin itikadı böyledir. Fetevani Hayriye sonunda buyuruyor ki: Kamusta diyor ki: Azer İbrahim Aleyhisselam'ın amcasının adıdır. Babasının ismi Taruh'tur. Tarihi de İbrahim bin Taruh diyor. Azer Taruh'un adıdır diyor. Celaleyn tefsirinde ayet-i kerimedeki Azer ismi için Taruh'un lakabıdır. Yani soyadıdır diyor. i̇bn Hacer hemziye şerhinde Azer kafiriydi. Bunun İbrahim aleyhisselamın babası olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Kitaplı olan ümmetler Azer İbrahim aleyhisselamın öz babası değildi. Amcasıydı diyorlar. Çünkü Araplar amcaya baba derler. Kur'an-ı Kerim'de de amcaya baba denilmiştir. Yakup aleyhisselam için baban İbrahim'in ve İsmail'in Rabbi buyurulmuştur. Halbuki İsmail aleyhisselam Yakup aleyhisselamın babası değildi, amcasıydı. Alimlerin sözleri birbirine uymadığı zaman hadisi şeriflere uymak için ayet-i kerimeyi tevil etmek vacib olur. Beydavi ve başkaları tesahüle ederek ayet-i kerimeyi tevil etmemişlerdir diyor. Abdül Ahat Nuri Efendi, Resulullah'ın ana ve babasının Müslüman olduklarını ispat için ayrıca bir risale yazmıştır. Bu risale Türkçe olup 18 sayfedir. Süleymaniye Kütüphanesi Esat Efendi kısmında 3612 numarada mevcuttur. İmam Süyuti, Rahmetullahi teâlâ aleyh, Kitabü Dercin Münife kitabında Azerin İbrahim Aleyhisselamın babası olmadığını amcası olduğunu vesikalarla ispat etmektedir. Bu kitap Süleymaniye Kütüphanesinin Reisül Küttab Mustafa Efendi kısmında 1150 numarada vardır. Envarül Muhammediye de diyor ki Hazret Ali'nin Radyallahu Talaan bildirdiği hadisi i şerifte Adem Aleyhisselam'dan babam Abdullah'a gelinceye kadar hep nikahlı ana babalardan geldim. Hiçbir babamın nikahsız, yani zina ile çocuğu olmadı, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adnana kadar olan 21 babasının ismini bildirdi ki şunlardır. Resulullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, babası Abdullah'tır. Abdullah'ın babaları sıra ile Abdülmuttalib ve Haşim ve Abdümenaf ve Kusay ve Kilab ve Mürre ve Kâb ve Lüvey ve Galib ve Fihr ve Malik ve Nadr ve Kinane ve Huzeyme ve Müdrike, ve İlyas, ve Mudar, ve Nizar, ve Meat, ve Adnan. Bunların hepsi kitabımızın sonunda harf sırasıyla yazılarak kısaca bilgi verilmiştir. Füsus Şarihi, Abdullah-ı Rumi, Metali-un Nur kitabındaki Ecdad-ı Peygamberi'yi teskiye yazıları Nimet-i Kübra kitabımızdan neşredilmiştir. İslami ilimlerin tefsir ve hadis ve fıkıh ve tasavvuf kısımlarında derin bilgisi olan ve çok kıymetli kitapları ile insanlara büyük hizmet eden ebedi Saadet yolunu gösteren Senaullahi dehlevi Pani puti Hazretleri tefsir maserinin birinci ve üçüncü ciltlerinde buyuruyor ki Enam suresindeki azel kelimesi abihi kelimesinin atfı beyanıdır. Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil, amcası olduğunu bildiren haberler daha doğrudur. Arabistan'da amcaya baba denilir. Kur'an-ı Kerim'de de İsmail Aleyhisselam'a Yakup Aleyhisselam'ın babası denilmiştir. Halbuki amcasıdır. Azer'in asıl ismi Nahur idi. Nahur dedelerinin hak dinindeydi. Nemrud'un veziri olunca dinini dünyaya değişerek kafir oldu. Fahreddin Razi ve selef-i salihinden çoğu da Azer'in amca olduğunu bildirdiler. Zerkani rahmetullahi teala aleyh Mevahi-i Bedünniyeyi şerh ederken İbn -i Hacer Haytemi'nin rahmetullahi teala aleyh Az'ın amca olduğunu ehli kitap ve tarihçiler söz birliği ile bildirmişlerdir. Sözünü vesika olarak yazmıştır. İmamı Suyuti Az'ın baba olmadığını, İbrahim Aleyhisselam'ın babasının Taruh olduğunu İbn Abbas radiyallahu taala anhü bildirdi, bilirdi diyor. İbn Abbas'ın bu sözünü Mücahit ve İbn Cerir ve Süddi senetleriyle bildirmişlerdir. İbn Münzir'in tefsirinde de Az'ın amca olduğu açıkça bildirildiğini yine Suyuti haber vermektedir. İmam-ı Suyuti Resulullah'ın Adem Aleyhisselam'a kadar bütün dedelerinin Müslüman olduklarını bildiren bir risale yazmıştır. Böyle olmakla beraber Muhammed bin İshak ve Dahhak ve Kelbi Az'ın İbrahim aleyhisselamın babası olduğunu, bir isminin de Taruh olduğunu söylediler. Yakup aleyhisselamında iki ismi vardı. İkincisi, İsrail idi, dediler. Mukatil ile İbni Hibban da, Azer, İbrahim aleyhisselamın babası, Taruh'un lakabıdır, dediler. Begavi'nin bildirdiği gibi, ata, İbni Abbas'tan haber veriyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anasını babasını merak etti. Bakara suresinin 119. ayeti gelerek cehennem ehlinin halinden sorma buyuruldu. Fakat İbn Cerir bu haberin kuvvetli olmadığını bildirdi. Eğer doğru dersek İbn Abbas radıyallahu an kendi zannettiğini haber vermiştir. Zannı da doğru olsa. Anasının babasının cehennemde oldukları açıkça bildirilmemektedir. Cehennemde olsalar da yine kâfir oldukları söylenemez. Çünkü mü'minlerden de cehenneme gidecekler olacaktır. hadis i şerifte, Ben sizin en iyiniz olduğum gibi, babam da babalarınızdan daha iyidir buyuruldu. Tefsiri i mahseriden tercüme tamam oldu yönül el Elhazar kısmında bildiriyor ki maliki alimlerinden Kadi Ebu Bekr İbnül Arabi rahmetullahi Teâ aleyh, Resulullah'ın anasının babasının cehennemde olduğunu söyleyen Melundur buyurdu. Her müslümanın Resulullah'ı incitecek bir şey söylemekten sakınması lazımdır. Onu incitene Allahü Teâlâ lanet etti dedelerine kafir demekten daha büyük incitmek olamaz. El Müstened'in 33. sayfasında Azer'in, İbrahim Aleyhisselam'ın babası olmadığını, amcası olduğunu İmamı Suyuti ispat etmektedir. Babam ve baban cehennemdedirler hadisi şerifi Ebu Leheb'in cehennemde olduğunu bildirmektedir demekte 175. sayfasında Süyuti'ye dil uzatan ali kariye vesikalarla cevap vermektedir. Bu sahifelerinin tercümesi, Faideli Bilgiler kitabının Din Adamı Bölücü Olmaz kısmında yazılıdır. Gelip beka baharından, Bu fenada kışı bulduk. Atomlardan ta arşa dek, Şaşılacak işi bulduk. Düşüp gurbet alemin'e şaşkın şaşkın dolaşırken, hasta ruha hayat veren, tesirli bakışı bulduk. Her bir sözü hakikatten haber verir âşıklara. Şükür hayret diyarına varan bir akışı bulduk. Ne kelam o, ne bakış o, aklın üstü bir varlık o. Onun ayak tozlarını, kalp derdine aşı bulduk. Maddeleri inceleyip, temaşa eyledik bir bir. Hepsini aynı mimarın, düzgün bir yapışı bulduk. Attık her şeyi aradan, temizlendik masivadan, eserlerden, nakışlardan, çok şükür nakkaşı bulduk.